Herkese mutlu günler. Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'ndesiniz. Ben Seçil. İki haftada bir devam eden medya ve nefret söylemi programındayız. Bugün yine e, geçtiğimiz haftalarda ne konuşmuştuk kısmını kısaca bir hatırlayalım. E, Bursa'da bir e, romanlara yönelik bir e, aslında saldırı olmuştu. Öncelikle mahallede gerçekleşen e, bir tartışmadan e, çıkan. Bir e, kavga büyümüştü e, Ve mahallede yaşayan romanları Linç girişimine kadar gitmişti e, Biz bu meseleyi Roman Kültürü Yaşatma ve Dayanışma Derneği ile Konuşmuştuk e, Ve onlar da aslında bu mevzunun tek başına böyle olmadığını ve e, öncesinde de gerçekleşen olaylar olduğunu, romanların mahalleden sürülmek istendiğini ve bunun arkasında da başka bir çeşit nefret söylemi e, ve nefret sahiki bulunduğundan bahsetmişti ki işte ne olursa olsun romanlara e, biz e, mahallemizde e, olan romanlara ya da herhangi bir romanın olduğu bir yerde insanların çok rahat etmediğini görürsünüz. Bize kolay kolay iş verilmez e, gibi şeylerden bahsetmiştik ve e, en son aldığımız haberde orada belediyenin e, bir şekilde mahallenin mahalleninin e, geçim aracı olan At, ...atları oradan kovaladığı, orada istemedikleri yönündeydi. Mahalleli de bunun böyle olması gerektiğini söylemiş. Mahalleli de o atları mahallede istemediklerini söylemiş. Ee, ve bir çeşit, yine başka bir çeşit aslında sürgün meselesiyle karşı karşıyaydık. Ee, programın kayıtlarına yine balıkgözü.tumblr.com adresinden ulaşabilirsiniz. Ee, orada... Bütün bu meselenin aslında aksini yani karşı tarafını da anlatan başka bir kayıtla karşılaşacaksınız. Eğer dinlemek isterseniz e, biraz da meselenin devamı gibi olabilecek bir kayıt. E, yani karşılıklı bir süreçte mahallelinin romanlara karşı ne hissettiğini anlatan bir kayıtla karşılaşacaksınız. Erdamcan anlattı onları da e, dediğimiz gibi Balık Göz'ünün üstesinden dinlenebilir. Bu hafta konuşacağımız mevzuysa... Levent Şensever'le konuşacağız önce. Nefret suçları yasa kampanyasından Levent Şensever ve e, aslında... Kendisiyle sık sık konuşuyoruz bu konuları Türkiye'de bir nefret suçları yasa kampanyası kampanya e, Çalışması yürüttüler Ve bununla ilgili olarak da ilk önce meclise de gittiler e, da toplandı Uzun bir süre bunun öncesinde çalışmalar yapıldı Birçok akademisyenle hukukçuyla bir araya gelindi e, Ve bir nefret suçları yasası tasla hazırlandı Ve bu da meclise teslim edilmişti e, Ve ardından da süreç içinde başbakanın da artık biz e, bir nefret suçları yasası istiyoruz... ...söylemlerine tanık olduk. E, ve yani bir şekilde nefret suçları yasası Türkiye'de konuşulmaya başlandı. Artık gerekli olduğu üzerine konuşulmaya başlandı. Ve tam da bütün bunlar olurken nefret suçlarında ilk adım başlığıyla... ...bir haberle karşılaştık. E, anayasa paketi içinde... E, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun kabul ettiği maddeler arasında nefret suçları da e, kabul edilmiş oldu ama e, maddelerde bazı sıkıntılar var belki de bunları tartışmak gerekiyor şimdi barış içinde ve silahsızlanmış bir toplumda yaşama hakkı geçiyor mesela ama bir şekilde bütün bunlar aynı zamanda kafa karıştıran ve çok net olmayan sebepler. Bu yüzden de nelere sebep olabileceğini bilmiyoruz. Aynı şekilde diğer taraftan nefret suçları yasa kampanyasının da en büyük çekincelerinden biri nefret suçları yasasının başka türlü kullanılmasıydı. Yani tam da tam da tersi yönde işlemesi ve ifade Özgürlüğü önündeki engellere gerçekten e, bir engel yaratacak şekilde kullanılmasıydı mesele. E, bunu değerlendireceğiz. Uzun uzun anlatmış oldum ben şimdiden ama e, Levent Çelsever'le bir konuşacağız bunu. E, ardından ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü dediğimiz gibi bu e, yasayla ilgili ırkçılık, ayrımcılık ve militarizm önlenecek dendi. Yine e, bu maddenin gerekçe suç, e, gerekçe Notunda da savaş kışkırtıcılığı, militarizm ve ırkçılık gibi söylemlerin ve her türden ayrımcılığın önlenmesini ve barış kültürünün geliştirilmesini de içerir demiş. Mevcut anayasada haberleşme özgürlüğünü sınırlama nedenleri arasında gösterilen kamu düzeninin korun korunması, genel sağlığın ve genel ahlakın korunması da madde metninden çıkarıldı. Ee, yine bunun dışında kaldı. Bu da... Ee, ve dediğimiz gibi asıl meselede uzlaşma komisyonunun asıl kabul ettiği meselede barış içinde ve silahsızlanmış bir toplumda yaşama hakkı ee, bu madde neler getirecek get götürecek göreceğiz hepsini ve dediğim gibi ikinci bölümde de bunu tartışıyor olacağız. Bir başka haber... Ee, Bosna Hersek'te nefret suçuna ağırlaştırılmış ceza e, haberi Bosna Hersek'te çıkmış artık böyle bir yasa nefret sahikiyle işlenmiş suçlarda ağırlaştırılmış cezaya tabi tutulacaklar artık ve e, yasa 23 Temmuz'da Bosna Hersek parlamentosu tarafından kabul edildi. Ve bu kanuna göre herhangi bir kişinin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yönelik nefret ile işlenmiş suçlar ağırlaştırılmış cezaya tabi tutulacak... Ee... Sebebi de aslında Aralık 2012'de genç bir geyin nefret suçuna kurban gitmesi ve bütün bu kurumlarda e, bu yasanın gerekliliği üzerine irtibata geçilmiş ve nefret suçu ile mücadele koalisyonu oluşturulmuş. E, ve bütün bu rapor ve süreç sonucunda da böyle bir yasa çıkmış. Şimdilik LGBT'ler memnun gözüküyor ama belki de zaten doğru olan böyle buçuk. E, Böyle bir yasanın en azından bu kadar geniş kapsamlı olabilecek bir yasanın tek tek çıkarılması, e, konular üzerinde, özel konular üzerinde tek tek çıkarılıp uğraşılması belki de doğru olan budur. Toptan bir torba yasa halinde çıkmasından ziyade böyle çıkması daha makuldür. Ve bir başka haber aslında e, Türk Dil Kurumu ile ilgili. Geçtiğimiz hafta kendileri bir nefret söylemi mevzusuna imza attılar. Hayat kadının kelime anlamı sosyal medyada bir tartışma yarattı. Ve TDK sözlüğüne ilk kez 98'de giren hayat kadını tanımına nefret söylemi içeren kelimeler 2011 yılında yapılan değişiklikle eklenmişti. Pembe Hayat Anne Başkanı Buse Kılıçkaya ile konuşmuş Radikal Gazetesi ve hayat kadını tanımının bütün kadınlara yönelik bir nefret söylemi içerdiğini söylemiş ee, ilk olarak 98'de para karşılığında erkeklerin cinsel zevklerine hizmet eden ve bu işi meslek edinen kadın e, tanımı varken e, daha sonrasında 2011'de yapılan güncellemesinde e, hayat ke kadını kelimesine ortamalı kaldırım süpürgesi kaldırım. ...gibi kelimeler de eklenmiş. Bizzat TDK eliyle yapılmış olan bu e, nefret söylemi yanlışının bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor e, gibi bir dert var ortada. Pembe Hayat Derneği Başkanı Buse Kılıçkaya da böyle bir açıklama yapmış. Söylem değiştirilmeli demiş. Zaten nefret suçları ve nefret söylemiyle ilgili en büyük mevzu da galiba burada başlıyor. Ve şimdilik kısa bir müzik molası diyelim. Bolca konuştuk. Emin İgüş'ten Bu Dünya Bir Pencere dinleyelim. Ardından tekrar buradayız.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 again Işıklı dünya, ışıklı dünya oldu bize karanlık ey güzel, oldu bize karanlık. Işıklı dünya, ışıklı dünya oldu bize karanlık ey güzel, oldu bize karanlık. Balık Gözü kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. İlk bölümde söylemiştik. Levent Şansever le konuşacağız. Nefret suçları yasa kampanyası sözcülerinden kendisi. Merhaba Levent Şansever. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, teşekkürler. Balık Gözü'nün kadrolu konuklarından biri tabii Levent Şansever. <gülüyor> Bunu da belirtmemiz lazım burada. Şimdi bugün... Aslında nefret suçlarında ilk adım denen e, bir haberi konuşuyor olacağız. Nefret suçlarının anayasaya girmesi için ilk adım atıldı. E, Anayasa uzlaşma Komisyonu'nun e, kabul ettiği maddeler arasında nefret suçları da girdi. E, siz de uzun zamandır e, bu konuyla ilgili çalışıyordunuz. Hem bu konuyla ilgili yani nefret suçlarıyla ilgili bir yasa çıkarılsın. Hem de e, artık bu konuya e, birileri el atmış olsun e, istiyordunuz aynı zamanda. E, peki şimdi... Yine bu çıkan aslında kanunun içinde, komisyondaki maddeler içinde, barış içinde ve silahsızlanmış bir toplumda yaşama hakkı var ee, gibi bir şey geçti. Siz nasıl değerlendirirsiniz e, bu yeni düzenlemeyi? Ya şimdi tabii bu e, henüz e, komisyonun e, üyelerinin verdiği bir karar. Yani daha genel kurulda yasalaşma süreci içinde nihai olarak verilmiş bir şey değil. Yani muhtemelen genel kurulda görüşülürken değişme ihtimali olasılığı yüksek bir şey. Bir kere karar. Hı hı. ikincisi yani şunu ben öncelikle düşündüm. İlk okuduğumda haberi şimdi nefret suçları yasası e, talebi e, bir ceza Türk ceza yasası içindeki değişiklikle ilgili bir talep hı hı. çünkü yani bir suçtan bahsediyoruz oysa burada burada söz konusu olan anayasa yani anayasa maddesi hı hı. dolayısıyla e, şimdi bu, bu durumda e, nasıl ifade edilmeli e, anayasa içinde ee, yani aslında e, şimdi e, karşımda şey e, o ifade edilen biçimiyle e, komisyonda e, ilk bakışta çok sorunlu değil gibi geliyor ama bence ciddi sorunlar da içeriyor. Hmm. Şöyle ki e, bir kere nefret suçu diye e, yansıtılmış e, medyada e, bu değişiklik ya da bu e, alınan karar oysa ki e, maddenin içinde söylemden bahsediliyor. Yani bir e, nefes söylemi ifade edilen aslında. Hı hı. Ve burada e, bir sıkıntı hemen benim aklıma ciddi bir sıkıntı geliyor. Bir problem geliyor. O da şu ki e, ya e, peki bu nefes söylemini nasıl tanımlayacağız? E, ne zaman e, bu e, burada ifade edildiği gibi gazetene kadar e, birebir yansıttı bilmiyorum da e, belli bir toplumsal kesime yöneltilmiş nefreti teşvik eden ve yayan her türlü söylem diyor. Evet. eklü arkasından faaliyet diyor. Ve bunu önlemek için yasal düzenlemeler e, e, yapar diyor. Bunu devlet devlete görev olarak veriyor. Hükümeti de değil. Yani devlet daha subjektif e, bir kavram aslında. Evet. Ve e, burada e, hani, olumlu olan, en olumlu olan şey caydırıcı önlemler alır. Ee, yani şimdi benim burada ciddi e, kafamda soru işaretleri var. Yani Birincisi işte bahsettiğim gibi e, söz konusu olan aslında nefret suçu değil, söylem. E, ve e, mesele söyleme gelince mesela e, e, Sosyal Değişim Derneği e, bu konuda çok hassas. E, yasal düzenlemeler konusunda özellikle Türkiye gibi ifade özgürlüğünü sınırlama eğiliminin yüksek olduğu ülkelerde bu tür düzenlemelerin sakıncalar riskleri konusunda özellikle tartışmak gerekiyor. Evet ve yani tam da burada zaten bu çekince giriyor. Hatta yani hani nefret suçları diye geçiyor olup üstüne bir şekilde söylemin geçiyor olması haberin içinde ve yani düzenlenen metnin içinde hatta onlarda da bir kafa karışıklığı var mı sorusunu akıllara getirebilir. Yani hani tam da konuştuğumuz şey çünkü söylem ve suçun ayrılması ayrılamaması hususu vardı aynı zamanda. Evet yani üstelik de Anayasa Komisyonu'nda birçok e, hukukçu değerli hukukçular var. E, ama işte e, Türkiye'de böyle bir e, kavram kar, e, karmaşasıyla karşı karşıyayız. Hı hı. Nefes suçu ve söylemi çok birbirine karıştırılıyor. E, Oysa ki e, bu çok önemli bir ayrım. Yani söylem deyince biraz önce de ifade ettiğimiz gibi ifade özgürlüğünün Nerede sınırlar kesişiyor onlara bakmamız gerekiyor. Oysa ki nefret suçu dediğimizde doğrudan Türk Ceza Yasası içinde tanımlanmış bir suç söz konusu. Dolayısıyla orada fazla riskler yani tabii ki orada da yargıçlar, savcılar bunu nasıl yorumlayacak vesaire ya da elimizdeki kanıtlar yeteri kadar suçu Kanıtlayabiliyor mu vesaire gibi e, riskler var ama söylemde bunun ötesinde çok ciddi riskler var. İşte önümüzde biliyorsunuz Türkiye'de yaşanan sevam Nişanyan, Fazıl Say örnekleri var, mahkumiyetleri var. Hı hı. E, burada e, işte söylem ne zaman suça dönüştü, dönüşmedi bu çok tartışmalı bir konu. Evet yani bir de öyle bir mesele var yani bunun içine bir şekilde işte hedef gösterme de dahil edilecek mi edilecekse nasıl olacak yani çünkü söylemlerle hedef gösterilen insanlar da çok fazla özellikle gezi parkı direnişinden sonra birçok sanatçı da Hedef gösterildi vesaire ve bu hani bunların içinde nefret söylemiyle de yayılan çok fazla şey vardı aynı zamanda. Belki hani bunu da düzenleyecek mi ama düzenleyecekse nasıl bir karşılığı olacak da belki bayağı önemli bir soru burada. Evet. Yani... Ya benim, benim bu yine gaz haberinden çıkarak konuşuyorum. Şimdi... Ee, bu maddenin düzenlenmesi barış içinde ve silahsızlanmış bir toplumda yaşama hakkı. Hı. Çok böyle e, cazip bir başlık. Ama hemen aklıma şöyle sorular geliyor. Acaba bu Kürt meselesiyle bağlantılı olarak mı düşünülen bir başlık ve bunun altında özellikle e, nefret söylemi e, baş, e, işte maddesinin konulması. Çünkü biliyorsun müjanne yani, bu e, konuda e, özellikle Kürt meselesi e, söz konusu olduğunda etnik ayrımcılık diye Türkiye'ye özgü yeni kavramlar üretildi ve ırkçılık e, yani Kürtlere yönelik ırkçı ayrımcılık sanki Kürtlerin e, ırkçı özeller olduğu gibi e, farklı e, yaklaşımlarla ifade edildi. Şimdi benim buralarda çok ciddi kuşkularım var yani bu maddenin özellikle böyle bir başlık altına yerleştirilmiş olmasıyla ilgili. Evet yani bir de başka maddeler de var aslında hemen e, ben de önümden Bakacağım. Haberleşme özgürlüğü konusunda da milli güvenlik gerekçesiyle uygulanan kısmi engellemelere devam kararı verildi. Mesela hani nefret suçlarıyla ilgili konuşulan e, bir yerde e, aynı zamanda bu barış içinde silahsızlanmakla e, ilgili olan maddenin devamında da böyle bir şey geçiyor. Yani hani milli güvenliğe gelmiş olması bu meselenin bir anda... Evet. ...da söylediğin şeye işaret edebilen bir tarafı varmış gibi gösteriyor en azından. Evet, ben, e, bayağı bir e, soru işareti var kafamda maalesef bu konuda. Hı hı. E, şeyde tekrar e, belki Söylemekte yarar var. Yani e, nefret suçları ile ilgili yasal bir düzenleme e, önemli bir mesele. Ama bu e, anayasa e, maddeleriyle çözülebilecek bir şey değil. Ben mesela şunu beklerdim ki bizim daha önceki bu konudaki çabalarımız da bu yöndeydi. Hatta Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na kampanya bileşenleri olarak, platform olarak nefes suçları yasası kampanyası olarak gittiğimizde bunu önermiştik. Yani bu nefes suçlarıyla ilişkin anayasada yer alacak olan e, ifadeler e, 10. maddede e, yurttaşlıkla ilgili. Yani e, e, Türkiye'deki vatandaşların e, anayasal bir güvence altında koruma altına alınması her türlü ve nefes suçu mağdurlarının da bu bağlamda e, bir güvence altına alınması şeklindeydi. Yoksa anayasa tabii ki nefes suçlarını tanımlamak cezalarını vesairesini ifade edecek bir yer değil. Esas olarak Türk Ceza Yasası içi, çerçevesi içinde bunlar arayla alınacak. Ama ben burada e, hani haberde ifade edildiği şekilde anayasada bunun e, bu şekilde e, geçmiş olması yani e, komisyonun bu şekilde karar almış olmasını ben çok da e, mutlu değilim. Oldukça da endişeliyim açıkçası yani. Evet yani muhtemelen bunların üzerine biraz daha konuşulacak. Çünkü yani bunlar hiç açıklayıcı şeyler değiller aynı zamanda. Eğer işte bir yasa çıkıyor ama aslında istenen böyle bir yasa değil. Hani tek başına maddeler yazılsın ve böyle yürürlüğe girsin değil. Devamı da yine bütün bu söylediğimiz endişeler de di. zaten. Ee, aslında süreci izleyip göreceğiz demek lazım galiba evet. burada <gülüyor> devamında. Evet. Bosna Hersek'te de çıkmış mesela nefret suçuna e, dair bir yasa. Artık nefret suçuna ağırlaştırılmış cezayı kabul etmişler. E, en sonda 2012'de e, genç bir geyin nefret suçuna kurban gitmesi üzerine alınmış bu karar. Ve Bosna hersekli LGBT'ler de Hükümete karşı güvenin arttı konuşulanlar arasında. En azından böyle bir pozitif etkisi e, olabiliyor zaman zaman. E, eğer bu çıkan yasalar iç aydınlatıcı çıkabilirse diye belki ekleyebiliriz. <gülüyor> evet. Yani sonra şunu söylemek istiyorum. Şimdi anayasada e, devlet düzenleme yapar, yasal düzenleme yapar, caydırıcı önlemler alır. Demenin e, yani çok e, bu da tabii e, sübjektif bir şekilde ifade ediliyor. Anlamı yok. Bunu daha somut olarak yani e, nefes suçları mağdurları anayasanın güvencesi altındadır. Devlet e, her türlü nefes suçu mağdurunu korumakla yükümlüdür gibi daha somut ifadeler gerekiyor. Yoksa mesela şimdi... E diyelim ki e, altı an sonra e, hükümet nefes suçları yasası yaptı. Bu, bu anayasa belki önümüzdeki 50 yıl boyunca e, yürürlükte kalacak ve e, yasal düzenlemeler yapar kısmı hükümsüz anlama geliyor. Çünkü e, işte hükümet, devlet zaten yasal düzenleme yapmış olacak. Yani böyle genel geçer, e, çok da e, e, mağdurların mağduriyetini ortadan kaldıracak... E, ifadelerin e, olmadığı e, maddelerin pek anlamı yok gibi geliyor bana yani e, desin e, ya yani mağdurları ma mağdurları mağduriyetini ortadan kaldıracak ifadeler gerekiyor oraya hmm. yani burada şey ortaya bir laf atılmış ama e, işte e, nasıl olacak e, sonuçlar vesaire tamamen uca çık bir şey yani o anlamda ben çok da e, beklentileri karşılayacak bir İfade olduğunu düşünmüyorum. Evet süreci beklemek herhalde en doğrusu ve dediğin gibi e, yani şimdilik beklentilerin altında kalmış bir e, evet, adımdı evet. diyebiliriz belki bunun için. Evet mağdur, mağdurların beklentilerini karşılamayan bir e, ifade diye e, ben de e, söyleyebilirim evet. Evet o zaman çok teşekkür ederim bu değerlendirme evet, için. İyi, iyi yayınlar. Teşekkür ederim yine görüşmek üzere. Hoş, Hoşçakal. Evet Balık Gözü bugünlük bu kadardı. Sürenin sonuna geldik. Levent Şansever'in konuşmasından bazı başlıklar komisyon üyeleriyle ilgiliydi. Özellikle bu yasanın nasıl çıkacağının özellikle irdelenmesi gerekiyor. Bu yasa çıkacak belki 50 yıl yürürlükte kalacak ve biz hiç dokunamayacağız o yasaya. O yüzden şimdi yapılan bu sürecin titizlikle incelenmesi gerekiyor dedi. Ee, şimdilik bu kadardı dediğim gibi haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.